Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Yeşil Gazete'nin haberine göre Türkiye'nin Paris anlaşmasına uygun olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak amacıyla ekonomisini 2050'ye kadar karbonsuzlaştırmak için nasıl bir dönüşümden geçmesi gerektiğini ortaya koyan Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası. 2050'de Net Sıfır başlıklı rapor İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayınlandı. Türkiye'nin mevcut net sıfır hedefine ulaşacağını ve güçlenmesi beklenen ulusal katkı beyanının içeriğine dair yayınlanmış ilk çalışma olan bu raporun sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinin fosil yakıtlar terk edilerek yenilenebilir enerjiye geçerek enerji verimliliği ve ilgili sektörlerde elektrifikasyon yoluyla 30 yıl içinde büyük ölçüde karbonsuzlaştırılması ve 2050'lerin başında net sıfır hedefine yaklaşılması mümkün. Raporda kullanılan varsayımlarda mevcut ekonomik yapının temel nitelikleri korunuyor. Ağırlıklı olarak enerji dönüşümü ve karbonsuz teknolojileri yapılacak yatırımlara dayanan politika değişikliklerinin sonuçları gösteriliyor. İstanbul Politikalar Merkezi'nin raporunda bunun için orta ve uzun vadede net ve ölçülebilir hedeflerin konulması gerektiği belirtilmiş. Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'nin 1990'dan itibaren Yaklaşık %30 artan emisyonlarının 2018'de tepe noktasına çıktıktan sonra azalmaya başladığı ve 2050'de bas senaryoda öngörüldüğü gibi 700 milyon ton yerine net sıfır senaryosuna 2018'e göre %70 azaltımla 130 milyon tona düştüğü ve 1990 seviyesinin %13 altına indiği ifade ediliyor. 2050'de kalan artık emisyon düzeyinin sanayi prosesleri dahil edilmediğinde 2018 seviyesine göre %80 azalarak 74 milyon tona düştüğü belirtilen raporda 1990 seviyesinin %43 altına indiği de aktarılıyor. İstanbul Politikalar Merkezi'nin raporunda tüm sektörlerde enerjiden kaynaklanan karbondioksit salımlarının 2030'da 2018 seviyesine göre %37 bütün karbondioksit emisyonları ise 2030'da 2018 seviyesine göre %32 azaltılabileceğine dikkat çekilmiş. Raporda ayrıca elektrik üretiminin en hızlı azaltım sağlanacak sektör olmasından hareketle elektrik sektöründen kaynaklanan salımların 2030'da yarıya indirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Küresel araştırma şirketi Plastic Free Vakfı için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 16-74 yaş arası 20.513 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Sonuçları açıklandı. WWF işbirliğiyle anket sonuçlarının analiz edildiği rapor yayınlandı. Dünya kamuoyunun tek kullanımlık plastiğe ilişkin tutumu ortaya kondu. Çarpıcı veriler var. Alanında ilk olan rapora göre ankete katılanların 4'te 3'ü tek kullanımlık plastiklerin kısa sürede yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların %85'i plastik ambalajların azaltılması yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinden üreticilerin ve perakendecilerin sorumlu olması gerektiği konusunda hemfikir. Ankete katılanların %82'si ise mümkün olduğunca az plastik ambalaj içeren ürünler satın almak istediğini belirtmiş. Satın alma alışkanlıklarına ilişkin bu soruya aynı cevabı verenlerin sayısı pandemi öncesine kıyasla %7'lik bir artış göstermiş. Ankete katılan her 10 kişiden 9'u ise plastik kirliliği kriziyle, etkili bir şekilde mücadele edebilmek için küresel bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin önemli olduğu görüşünde. %90'ı bulan düzeyde bu toplumsal talep yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşmanın kabul edilmesiyle sonuçlanmalı deniyor. WWF ve Plastik Free Vakfı Birleşmiş Milletler e üye ülkelerin Şubat sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nde plastik kirliliğine karşı halkın talebini yansıtan ve yasal olarak bağlayıcı bir küresel sözleşme için müzakereleri başlatmaya çağırıyor. Birleşmiş Milletler'den plastiklerin yaşam döngüsünün tamamını kapsayan ve uygulama alanı geniş bir anlaşma kararı çıkmazsa plastik kirliliği krizi kısa sürede pek çözülemeyecek. Araştırmanın sonuçları aşırı plastik tüketimi ve kirlilik sorununun katlanarak arttığını krizle ilgili kamuoyu bilinci ve kaygı düzeyinin de buna paralel arttığını ortaya koymuş. WWF'in uluslararası düzeyde yayınladığı bu rapor denizlerdeki plastik kirliliğinin denizel türler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkileri adında ve ekolojik riskleri ortaya koyarak denizlerdeki plastik kirliliğinin 2050'ye kadar 4 katına çıkacağını 2100 yılına kadarsa mikroplastiklerde 50 kat artış gösterebileceğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla ciddi bir şekilde hemen bir küresel anlaşmayla bunun önüne geçmek gerekiyor. Öğrenciler tarafından bir rapor hazırlanmış. Oxford Üniversitesi 2035 net sıfır taahhüdüne rağmen 2020-21'de petrol, gaz, petrokimya şirketlerinden en az 1,6 milyon sterlini kabul ettiği ortaya çıkmış. Fonlama Oxford Üniversitesi'nin 2015-2020 yılları arasında fosil yakıt bağışçılarından aldığı yaklaşık 11 milyon sterline ek. Araştırma verileri öğrenciler tarafından yürütülen Oxford İklim Adaleti Kampanyası tarafından 2 Mayı'nda talep edilen bilgi edinme özgürlüğüne dayanıyordu. Ne yazık ki bütün bu petrol şirketleri çok büyük paralar yatırmış Oxford Üniversitesi'ne, iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.